Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Kardeşlerim, bugün 10 Ekim 2015 cumartesi. Bugünkü dersimizin konusu da yine önceki haftadaki dersimizin konusunun neyi olacak? devam olacak. Önceki haftadaki dersimizin konusu neydi? Sadakat ve teslimiyet nedir? Sadakat ve teslimiyet nedir? Önceki derslerimizde ne dedik? Allah Subhanahu ve teala göndermiş olduğu bütün peygamberleri vazifelerini yaptı mı yapmadı mı diye sadakat testine tabi tuttu. Ahirette de sorguya çekecek. Ve peygamberlerin ümmetlerini de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimizden önceki peygamberlerin ümmetlerini de Allah Celleşanuh sadakat testine ne yaptı? Tabii tuttu. Onlardan bazıları bu testine yaptılar. Çok güzel şekilde geçip en güzel puanı aldılar. Allah Azze ve razı ettiler. Bazıları da, bazıları da işi savsakladı. Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi yapmadılar. Peygamberlerinin gösterdiği gibi davranmadılar. Allah Azze ve Celle'nin kadabını üstüne çektiler. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan Habil'de Habil ve Kabil'den bahsettik. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın e, sadakat testine nasıl tabi olduklarını bu meseleyi nasıl kazandıklarını gördük ondan sonra Yakup Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin durumunu Yusuf Aleyhisselam'ın zeliheyle olan meselesini nasıl sadık olduğunu en güzel şekilde ortaya koyduğunu ne yaptık? bahsettik bir nebze. Musa Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın kavmi olan Beni İsrail'den ve onların nasıl savsakladıklarını, meseleyi Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmediklerini az kalsın getiremeyecek duruma Geldiklerim. Çünkü ne yaptılar? Şöyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Allah Azze ve Celle bir sığır kesmeyi emretti. Onlar bir sürü soru sordular. Halbuki normal kör topal bir sığır kesselerdi iş bitecekti. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın durumu, Meryem Validemizin durumu. Bunlar hepsi nedir? Sadakat testinin ayrı ayrı göstergesidir. Yani geçen dersimiz önceki peygamberlerin ve ümmetlerinin sadakat testine tabi olmaları, karşılaştıkları meseleleri nasıl sadıkane bir şekilde kabul edip hayatlarına tatbik etmeleri ve Allah Azze ve Celle'yi razı etmeleri ne oydu. Ama bugünkü dersimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sahabe-i kiramın Dolayısıyla bizim nasıl sadakat testine tabi tutulduğumuzu sahabe-i kiramın bu sadakat testini ve teslimiyeti en güzel şekilde Allah'ın razı olduğu şekilde razı olacağı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gidecek ve razı edecek onu razı edecek şekilde davrandıklarını göreceğiz. Ve bundan ibret alıp biz bugün bu sadakat testinin neresindeyiz? Kendimize bunu ders çıkaracağız. Evet. İmam-ı Kurtubi Rahimahullah ahkam Kur'an isimli eserinde 2. cilt 202. sayfasında şöyle bir hadiseyi kaydediyor. İbn Mesud radıyallahu anhu da bu olayı bize naklediyor. Bakara suresi 245. ayeti kerime nazil olduğunda ki ayeti kerimenin manası şöyle. Kim Allah subhanahu wa taala'ya güzel bir borç verirse Allah subhanahu wa taala ona bunun karşılığını kat kat verir. Bu ayeti kerime nazil oluyor. Bu ayet-i kerimenin nazil olduğunu duyan Ebu Dahtah isimli sahabe hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah Sübhanehu ve Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde, her şey onun elinde olduğu halde. Allah bizden borç mu istiyor? Allah. Bakın şimdi açın Kur'an-ı Kerim'i. Allah sizden borç istiyor. Borcu Kim ister? İhtiyaç sahibi. ihtiyaç sahibi borç ister Allah ihtiyaç sahibi mi haşa hiçbir ihtiyaç ihtiyaca neyi yok Allah Azze ve Celle'nin ihtiyacı yok yani hiçbir şey ihtiyacı yok <gülüyor> bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ulaşılmaz birisi değil adam gidiyor normal birisi Ya Resulallah diyor bu böyle mi hemen ayeti kerimeyi soruyor bugün muhtarın yanına bile çıkamıyorsunuz Kapıyı çalıyorsunuz tık tık tık gel deyince girebiliyorsunuz. Bir kaymakamın yanına, bir valinin yanına, bir devlet reisinin yanına 40 temennayla 50 tane efendime sen vasıtayla gidiyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin Resulünün yanına çıkmak için vasıtalar yoktu. İsteyen istediği şekilde ne yapıyordu? Giriyordu halini hatırını arz ediyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ne gerekiyorsa Cevabını ayetten alıyordu, adamın kalbine su serpiyordu bırakıyordu. Evet, Ebu Dahtah radiyallahu anhu geldi dedi ya Resulallah Allah Subhanahu ve teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde bizden borç mu istiyor? Nasıl oluyor bu şey? Ben bunu anlayamadım. Anlat bunu ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah sizden borç istiyor. Ama bu borç istemek Allah Subhanehu ve Teala'nın acizliğinden, nakıslığından, noksanlığından, yoksulluğundan değil. Sizi cennete koymak için. Subhanallah. Abu Tahhah ne yapıyor? Allahun celle şanuhu kendilerinden borç istediğinin, cevabını, nedenini, ne için olduğunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan öğreniyor. Abu hemen ne yapıyor? Tekrar soruyor. Ya Resulallah eğer ben Allah Celle Şenuhu'ya borç verirsem beni şimdi cennetine koyar mı? Beni cennetine koymakla beraber eşimi, çoluğumu, çocuğumu da cennetine koyar mı? Bunu taahhüt eder misin? Deyince Resulullah evet diyor. Allah Azze ve Celle, Allah'ın istediği şekilde davranıp da borç verirsen yani Allah Azze ve Celle'ye emanet veriyorsun. Zaten Allah Azze ve Celle ne yapmıştı? Onu sana emanet vermişti. Sen de Allah Azze ve Celle için ondan vazgeçiyorsun emanet ama emanet sandığını Allah Azze ve Celle'ye vermiş oluyorsun. Evet sen ve ailen cennete gidersiniz bu şekilde. Bu cevabı alınca Ey Allah'ın Resulü elini uzat. Benim iki tane bahçem var. Birisi Medine-i Münevvere'nin yukarı tarafında, birisi Medine-i Münevvere'nin aşağı tarafında. Bu iki bahçeyi de cennet karşılığında ben ne yapıyorum? Allah Azze ve Celle için vakfediyorum, vazgeçiyorum. Vallahi diyor bundan başka da hiçbir neyim yok, mala, mülke sahip değilim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu anhu da ne yapıyor bunu böyle duyunca ona yol gösteriyor hepsini diyor verme sadece diyor birisini ver diğerine diyor kendinin ve çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmek için diyor yanında bırak biz olsak adam bize bir binayı verdi başka bir şey yok Allah razı olsun ya daha başka yok mu deriz değil mi ama Resulullah aleyhissalatü vesselamın merhametine bak ne diyor? İki tane varsa birini Allah için ver, diğerini kendi kullanımında bırak. Ebu <gülüyor> Dahta, radıyallahu anh'u bundan ne yapıyor çok seviniyor. Cennet garanti Ebu Dahta'ın gözünden. Diyor ki ya Resulallah, İçinde altı yüz tane ağacı bulunan, hurma ağacı bulunan büyük bahçemi Allah için ne yapıyorum? Allah'a borç veriyorum, tasadduk ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyurdu ki, eğer gerçekten niyetin bu, buysa Allah Azze ve Celle ne yaptı? Sana cenneti yazdı. Arkadaşlarım bakın, sahabe-i kiram cennete gitmenin yolunu arıyordu. Cennete gitmenin yolunu Allah Azze ve Celle için tasaddukta buldu. Tasadduktan geçtiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydu. Cennete vasıl olabilmek için, sahip olabilmek için, cennete girebilmek için ne yaptı? Bu babamızdan, dedemizden kalan, miras kalan yahut da kendi paramızla aldığımız gelip geçici olan maldan feragat etti sadece cennete ulaşmak için bakın şimdi bu sahabe-i kiram Allah azze ve celle Resulullah aleyhissalatü selamın ashabını Teala Ecmain, bizler için numuneler seçti onların imanı gibi iman edeceğiz onların ameli gibi amel edeceğiz onların davrandığı gibi davranacağız ki imalımız ne yapsın kemal noktasına ersin kardeşler Abu Dahtah cennete nasıl gidileceğinin yolunu öğrendi mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan? Öğrendi. Hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tuttu. Ben dedi vazgeçtim malımdan. Şimdi soruyorum Allah hakkı için sizi tahkir etmek için de aynı. Ben de bu cemaatin bir ferdiyim. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği zikirler var değil mi? Sabah ve akşam zikirleri var. Şu zikri günde şu kadar yaparsan cennette bir ağaç dikilir. Şu zikri şu kadar çekersen cennette Allah Celle Şanuhu bu kadar bir köşk ikram eder. Duyduk mu bunu? Duyduk mu? Evet. Duyduk. Heh. Şimdi bakın Allah hakkı için Allah Celle Şanuhu. Cennetteki ağacı sana veriyor Cennetteki köşkü sana veriyor Böyle yaparsan Demek cenneti veriyor Öyle değil mi? Hangimiz sabah akşam zikirlerini Cennete vasıl olabilmek Girebilmek cenneti elde edebilmek için Aksatmadan yapıyoruz Var mı öyle bir babayiğit içimizde? Elhamdülillah Bir tane çıktı Mübarek olsun. Yani numunelik var içimizde. Şimdi kardeşler, yani yapıyoruz, yapmıyoruz. Mesela bunun kritiğini yapmak değil. Sahabe-i kiram radıhallahu aleyhi ecmaîn. Adeta cennet için yaratılmıştı. Cennete nasıl gidilir? Yolunu öğrendi mi? Hemen o yola ne yapıyordu? Koyuluyordu. Bak malından oluyor. Yahu sen malından olmayacaksın. 15 dakikandan olacaksın. Sübhanallahü ve bihamdihi estağfirullah la ilahe illallah ve ahdahu la şerikere lehu l-mulku ve lehu ve vela kulli şeyin kadir subihun kudüsuna bulmelakit ve ruh adamın ağzına pıtır pıtır pıtır pıtır ne yapıyor? Çıkıveriyor. Kim oturuyor? Cennetin ağaçlarına vasıl olabilmek için cennetin bahçelerine girebilmek için cennetin saraylarını elinde bulundurabilmek için onlara Ulaşabilmek için kim yapıyor 15 dakika bunu? Kimse yapmıyor. <gülüyor> i̇şte sahabeyle bizim aramızdaki fark bu. Bak sahabe canını veriyordu. Malından oluyordu. Her türlü fedakarlığı yapıyordu. Sırf cennet için. Allah'ı razı etmek için. Biz oturup 10 dakika 15 dakika sadece zikirle ne yapamıyoruz? İştigal edemiyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimizle bizim aramızdaki fark bu. Allah Azze ve Celle sahabe-i kiram gibi uygulayanlardan eylesin Amin. subhanallah subhanallah evet Allah Subhanahu ve teala dedik ki sahabe-i kiramı bize numuneler olarak gösterdi diyoruz Şimdi Ahzab suresi 23. ayeti kerimeyi açıp baktığımızda orada ne var? Manası şöyle. Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah Azze ve Celle'ye verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah Azze ve Celle'ye karşı verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Kimi? Allah için savaş meydanlarında şehit oluncaya kadar dövüşeceğine dair verdiği sözdeki adadığını adadığını adağını ödedi ve şehit oldu. Bunlar birinci kısımlar. Allah Azze ve Celle'ye karşı vermiş olduğu sözde duranlar. Allah için cihada çıkanlar, Allah için Azze ve Celle sayu gayret sarf edenler ve ruhlarını Allah Subhanahu wa Taala için teslim edenler. Allah bunları övüyor. İkinci bir grup daha var ki Kimi de şehit olmayı bekliyor Çünkü şehit olmak senin elinde değil Allah yazacak ki sen şehit olacaksın Herkes şehit olmak istiyor ama Şehit olma için yola giren ne yapıyor? Az bulunuyor evet. Kimi de şehit olmayı bekliyor Allah için azze ve celle Mücadeleyi, mücahedeyi bekliyor. Keşke Allah için bir cihad çıksa da gitsem, Allah yolunda kendimi feda ediversem. Yani cihada hazırlık yapıyor Allah buyuruyor. Allah için şehit olanlar ne yaptı? Allah'ı razı ettiler ve cennetin baş köşesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberler. Bizim imanımız bu. Ama ikinci grupta olanlar var ki bunlar da yine Allah azza ve celle'nin yolunda ama daha ne yapmamış? Ölüm meleği onlara gelmemiş, ruhları olunmamış Allah yolunda. Ruhlarını feda etmemişler ama bekliyorlar. Evet. Onlar asla verdikleri sözleri değiştirmediler Allah buyuruyor Celleşah-ı Hem şehit olanlar hem de şehadeti gözleyenler. Daha önceki derslerimizde ne dedik? Kişi Allah için gerçekten kalbinde şehit olmayı isterse Velev ki o insan yatağında ölse dahi Allah Azze ve Celle ne yapar? Şehadeti ona nasip eder. Kimi misal vermiştik? <gülüyor> Halid ibn-i Velid. Halid ibn Velid vallahi diyor, yüzden fazla diyor maarekeye, savaşa diyor ne yaptım girdim. Vücudumda iki parmak, iki parmak ok, harbe, mızrak ve kılıç değmedik yer kalmadı. Ama iktiyar develerin iğreklerinde inleye inleye Öldükleri gibi Kendi yatağımda ölüyorum Başladı ağlamaya Ondan sonra Allah Celle Şanuhu ne yaptı? Onun karşısında bir Sahne oluşturdu Savaş Sahnesi Ne yaptı? Savaş sahnesinde Kalktı Yardımcısından kılıcını aldı Hamleyi yaptı Allah Azze ve Celle ruhunu kabzetti. Bak orada Hazreti kimdi? Kim? Kim? Kölesi. Köleydi mi? Köle ölmedi. Köle zaten kendisi onun yardımcısı. Bak ne yaptı? Kendi yatağında öldüğü halde Allah Azze ve Celle ona şehadet derecesini ikram etti. İşte onlar asla Allah Azze ve Celle'ye verdikleri sözden geri dönmediler. Sıralarını bekliyorlar. Allah övüyor böyle kimseleri. Allah böyle kimseleri övüyor. Sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain, savaşa girerken ne var ya Resulallah? Ruhumu Allah Azze ve Celle feda edersem dediğinde cennet var. Bunu duyunca elindeki ne yaptı? 3-5 tane hurmayı yiyordu hani kuvvet olsun da kafire karşı daha kuvvetli vurayım diye. Hemen ne yaptı? Elindeki hurma yaptı. Vallahi dedi cennetin kokusunu alıyorum. Elindeki hurmayı attı. Kafirlere ne yaptı? Saldırdı kafirler onu delik deşik ettiler. Allah Azze ve Celle'nin meleği, ölüm meleği ruhunu kabzetti ve adam şehit oldu. Ya bak şey, cenneti duyan adam yemekten bile kesiliyor. Biz de şimdi Allah'tan cennet istiyoruz. Allahümme inni yaselükel cennah ve a'udhum keminen nâr diyoruz. E tamam Allah'tan cennet istiyorsa Ne yapıyorsun? Cehennemden korkuyorsun, sakınıyorsun. Hangi günahları terk ediyoruz? öyle değil mi sormazlar mı sana sahabe-i kiram Allah'tan celle şanuhu cenneti istedi ama cennete götürücü meseleleri anında uyguladı biz ne yaptık sabah ve akşam zikirlerini 15 dakika yapmıyoruz bak halbuki o zikirler yaparsa peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam cennete girer cennete köşk alır cennete şu kadar ağaç olur bu kadar bilmem mesafede yeri olur Evet, sahabe-i kiram hemen uyguluyordu. Yani sadakat testini on numara geçiyordu. Evet. Yine İb-i Kesir rahimahullah es bahsediyor. Üçüncü cilt, 361. sayfada Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hayber Yahudilerinin kalelerini muhasara altına aldı. i̇bn Kefir bunu bahsediyor. Neden? Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselamla beraber yaptıkları muahedeyi bozdular. Yahudiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onları cezalandırmak için ne yaptı? Onlara karşı bir ordu hazırladı ve muhasaraya aldı. Ordu tabi epey bir zaman onları muhasar altına aldı. Giriş yasak, çıkış yasak. Onları kaleden dışarıya alacak, cezalarını verecek, ya sürecek ya Efendimiz Aleyhisselam haklarındaki hüküm neyse uygulayacak. Tam bu sırada bir adam önüne birkaç yüz koyunu katmış... Resulullah aleyhissalatu selamın huzuruna geldi. Bu Yahudi reislerinden amirin kölesi Yesar radıyallahu anhu. Habeşi bir köleydi. İnsan yerine sayılmıyordu. Yani insandan aşağı hayvandan biraz daha yukarı böyle bir statüde cehalet devrinde Kölelerin, insanların, cariyelerin durumları böyle. İnsan yerine konulmuyor. Bu yasar, radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın Yahudilerin kalelerini muhasara altına almadan önce Yahudilerin yaptıkları işleri görünce hazırlık yapıyorlardı tabi. Yahudiler kendilerini korumak için Rasulullah aleyhisselam ashabı ile beraber geliyor diye dedi neye bu yaptığınız hazırlık daha önce böyle bir hazırlık ne yapmıyordunuz görmüyordunuz bir bu e, bir durum var önceki durumlara benzemeyen nedir bu hazırlığınızın sebebi Yahudiler dediler ki şu kendisini rasul Addeden, nebi addeden kişi var ya Medine'de onu öldürmek istiyoruz. Şimdi Yahudiler biliyorsunuz ehli kitap. Musa aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderilmiş. Gönderilen kitapları da Tevrat ve Sifirler. Onlar nebinin ne olduğunu biliyorlar. Vahyin ne olduğunu biliyorlar. Resul'ün ne olduğundan da haberdarlar. Hazreti Yesar radıyallahu anhu şu Medine'de çıkan, ortaya çıkan kendisinin resul olduğunu iddia eden kişiyi öldürmek istiyoruz deyince hemen ne yaptı? Bir soru işareti, bir ünlem işareti oluştu beyninde. Bunu düşünürken Baktık ki birkaç gün sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla gelmiş kaleleri muhasara etmiş. Tabi bu da köle kalenin içinde e, hayvanları güdecek hali yok. Dışarıda sahrada güdüyor akşamleyin getiriyor. Kaleye varmadan önce <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidip şöyle dedi. Sen insanları neye davet ediyorsun? İnsanlara ne söylüyorsun? Bilmiyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ismini bilmiyor. Sadece şu sordu kim sizin peygamberiniz o dediler ki şu karşıda oturan efendime şey kara sakallı, kara saçlı, beyaz yüzlü, yakışıklı olan kişi. Gidince dedi sen neye davet ediyorsun insanları? Peygamber Aleyhissalatu vesselam da Bakın kardeşler, bize bir soru sorulduğunda soruyu eğip büzmeyeceğiz. En kısa kelimelerle, en doğru tabirlerle insanlara ne yapacağız? Meramımızı anlatacağız. Bakın ne diyor Resulullah Aleyhisselam? Cevami'ul kelim. Yani az kelimelerle çok mana ifade eden, en fasih konuşan, en beli konuşan kimse. Ben insanları İslam'a davet ediyorum Allah Azze ve Celle'den başka, mabudu hakiki, ibadete layık ve müstehak birisinin olmadığına, ibadete layık ve müstehak olan ilahın sadece Allah olduğuna davet ediyorum. Ve onun da Resulü olduğuma şehadet etmelerine <gülüyor> davet ediyorum. Yani insanları Allah Azze ve Celle'den başkalarına ibadet etmemeye davet ediyorum. Böyle söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yasar Radıyallahu Anh'u daha önceden vahiy bilgisi vardı ya, nebilikle alakası bilgileri vardı, Resullükle alakalı bilgileri vardı. Peki senin bu dediğini ben yerine getirirsem, İman edersem ve senin Allah'ın celle şanihu resulü olduğuna şahadet getirirsem bana ne var? Koyunlarını güdüyorum adamın. Adam bana akşamları ne yapıyor? Rahat bir yatak veriyor. Karnımı doyuruyor. Efendime söyleyeyim, yorulduktan sonra istirahatımı temin ediyor. Bir iş yapıyorum, ücretini alıyorum Yahudi reisten. Ama ben böyle bir meseleyle karşılaştım, bir iş yapacağım, bunun neticesinde kazancım ne olacak? Deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Eğer diyor bu iman ve bu şehadet üzere olursam cennet var diyor karşılığında. Bakın kardeşler iş dönüyor, dolaşıyor, cennette düğümleniyor. Bakın şimdi Yesar radıyallahu Anhu ne yapmış? Yasar radıyallahu anhu cenneti duyunca çünkü Musa aleyhisselam da semavi bir din getirmiş. Vahiy peygamberi cennetin ne olduğunu cehennemin ne olduğundan haberi var. Ölümün öncesinden de, ölümün sonrasından da haberdar. Hahamlar vasıtasını Yahudiler de ne yapıyor? Bunlardan haberdar oluyor. Yasar da Kendilerine tabi olduğu kimselerin dininden, Yahudilerden ve o da ne yapıyor? Havraya gidiyor. Çünkü cumartesi günlerinde Yahudilerden ne yok? Çalışmak yok. Ne koyun gütmek var, ne iş yapmak var, ne efendime mesul ticaret var. Hiçbir şey yok. Avlanmak, mı yok. İstirahat ediyorlar. İşte o da ne yapmış? Duymuş bunları, cenneti cehennemi. Hemen ne yapıyor? Orada Müslüman oluyor ama yasar radıyallahu Allahu içinde Müslüman olmakla beraber bir tereddüt oluşuyor. Bunu da yine İbnu Kesir rahimahullah esirasında ne yapıyor üçüncü cilt 362. sayfada belirtiyor. İçindeki tereddüt ney? Yasar rdi Allahu anhun. Yasar Allahu anhun kendisi zenci. Habeşi bir köle, yüzü çirkin, vücudu sıska. İnsanların kendisine itibar etmediği birisi o gün insanlar neye itibar ediyorlar güzel bir surata itibar ediyorlar baba yiğit, cengaver bir vücuda itibar ediyorlar zenginliğe paraya mala mülke itibar ediyorlar kabilenin kuvvetli olmasına itibar ediyorlar e yesarda hiçbir şey yok yesar şimdi radıyallahu anh o ne yapıyor öldürülmemek için birilerine yamanmış Kabilecilik, Yesar'ın ruhunu, canını, hürriyetini ne yapıyor? Başka birilerine satılmıyor. Adeta Yesar Rabbi Allahu anhu Yahudi kabilesi ne yapmış? Koruma altına almış. Anlıyor onların gittiği yolun batıl olduğunu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a iman ediyor ama <gülüyor> Diyor ki bu adamlar bana her ne kadar karnımı doyursalar, beni efendime söyleyeyim evlendirseler, beni kendilerinden aşağı ama hayvanlardan yüce tutsalar dahi benim statüm bu. Acaba Allah Celle Şamuhu ben böyle olduğum halde, zenci olduğum halde, habeşi köle olduğum halde, çirkin olduğum halde hürriyeti elinde alınmış biri olduğum halde bu şartlar altında beni cennete alır mı diyor peygamber aleyhissalatü vesselam cevaben diyor ki Allah azze ve celle insanların şekline şemailine statülerine bakmıyor imanlarına bakıyor ihlaslarına bakıyor salih amellerine bakıyor eğer sen diyor bu şartlar altında iman edersen Yahudilerle karşılaşır cihad edersen ve ruhunu teslim edersen cennete gidersin vallahi diyor ben senin her söylediği meseleyi kabul ettim Müslüman oluyor kalbine iman oturuyor ama bakın kardeşler çok enteresan bir olay cereyan ediyor Yesar radıyallahu anhu neydi? Çobandı değil mi? Çoban. Önünde birkaç yüz tane ne var? Davar var. Koyun keçi var. Şöyle davranmıyor bakın. Bugün bazı kimseler, bazı kimseler nasıl davranıyorlar? Senle muhabbet oluşturuyor adam. Senden borç para alıyor. Ödememek için seni tekfir ediyor. Seni tekfir ediyor. Tekfir edince bu zaten kafir. Bunun karısı cariye, malı da efendime söyleyeyim ganimet. Senden aldığı borç var ya adam ödemiyor. Bugün yapanlar var mı bunu? Yapanlar var. Müslümanlar tekfir ediyor adam. Sırf aldığı borcu ödememek için. Ama bak Yesar Radiyallahu anhu ne diyor? Ya Rasulallah bu diyor gördüğün diyor koyunlar bana diyor emanet. Evet diyor onlar şimdi benim baş düşmanım oldu. Dünden onlarla sabahleyin onlarla beraberdim. Ama diyor ben şimdi içeriye girsem kaleye beni öldürürler Müslüman olduğumu duyduklarında. E girmesem Koyunları benim yanımda emanet. Ben ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Bana bu yolda da, bu durumda da bir yol göster. Bak ne yaptı? Cennetin yolunu gösterdi. Bir de dünyevi meselede de yol gösterilmesini istiyor. Hazreti Yasar, radıyallahu anh'dan, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Hazreti Yasar. Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor bakın diyor ki sen onu bu ordugahtan çıkar yani karargahtan ordugahtan çıkar yerden bir avuç çakıl al onlara doğru at de ki sahibinize gidin Hazreti Yasar radıyallahu anh hemen yerden bir avuç topluyor diyor ki hadi sahibinize gidin arkasından atıyor sanki diyor bir başka çoban o sürüyü ne yaptı Yahudilere doğru sürdü onlar da sürülerini Yanında başında çobansız Şekilde görünce diyor kapıyı Açtılar sürüyü hemen aldılar Hisarın içine Şimdi bakın kardeşler Subhanallah Emanete Sadakat Bak sahabe Sahabe Radvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Bunlar bizim düşmanlarımız Malları ganimet bize oldu demiyor. Allah'tan korkuyorlar. Resulullah Aleyhisselam ama Allah'tan korkuyor ama kendisi de bir şey çıkaramıyor, üretemiyor. Bir bilgi üretemiyor. Yani bir hüküm getiremiyor. Şöyle yaparsam şöyle olur, böyle yaparsam böyle olur. Hemen müracaat ediyor. Resulullah aleyhisselam o düğümü de çözüyor. Buradaki sadakat ve teslimiyeti gördünüz mü? biz bu sadakatin ve teslimiyetin neresindeyiz şu anda evet Şurayı gönderdi sahibine biraz sonra <gülüyor> mücadele ve mücahede başladı kılıçlar çekildi artık müslümanların bekleye bekleye bekleye burnlarına geldi yani başladılar kapıyı zorlamaya merdivenlerle hisarı aşmaya onlarda ne yaptılar taş atarak o kadar mızrak atarak üstüne kızgın nesneler dökerek onları bertaraf etmeye çalıştılar. Bir taş geldi büyükçe bir taş Yasar radıyallahu anhun'un kafasını iki parça yaptı orada şehit oldu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam efendimiz onun cennete gittiğini ne yaptı müjdeledi sahabeyi kiramı. Kardeşlerim bakın Subhanallah. Adam bir vakit namaz kılmadı Sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi Peygamber aleyhissalatü vesselamın emri üzere Kılıcı aldı düşmanlarına kafirlere karşına yaptı? Savaştı yukarıdan atılan bir taşla şehit oldu Bu şekilde sahabe-i kiram arasında şöyle denildi. Yine bunu ne yapıyor? İbn-i Kesir Rahimahullah Sira'sında bildiriyor. Üçüncü cilt 359. sayfada. Bir vakit namaz kılmadan cennete uçan kimse. Konuşurken Yesar radıyallahu anh'u da böyle söylüyorlardı. Tabi yukarıdan atılan taşlarla, oklarla, harbelerle, mızraklarla bir, bir sürü kişine yaptı yaralandı ve şehitler oldu Allah razı olsun Hz. Yasar'ın radıyallahu anhu üstüne bir örtü örttüler beklediler Resulullah aleyhisselatü vesselam gelsin diye Resulullah aleyhisselatü vesselam Yesar'ın radıyallahu anhu yüzünden örtüyü kaldırdı ama hemen ne yaptı? suratını çevirdi sahabe-i kiram radıyallahu Bilemediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden Yesar gördü? Örtüsünü açtı, yüzünü çevirdi. Dediler ya Resulullah neden böyle yaptın? Acaba Yesar'ın kalbinde bir oynama mı oldu ki onun halini görünce onun aleyhine olabilecek bir durum husule geldi. Bundan ötürü mü acaba sen yüzünü çevirdin deyince Resulullah aleyhisselam buyurdu ki sizin de anladığınız gibi değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam neden yüzünü çevirdiğini şu kelimelerle sahabe-i bildirdi. Şehit vurulup yere düştüğü zaman cennet hurilerinden iki zevcesi gelip onun yüzünden tozları, toprakları sakalından, saçından siler ve şöyle söylerler. Allah seni toza toprağa bulandıran kişiyi toza toprağa bulandırsın. Yani o seni nasıl öldürdüyse Allah da onu öldürsün. Evet o kimse Hazreti Yesar'ı ne yaptı öldürdü? Hazreti Yesar onun eliyle cennetlik oldu. Ama Allah Azze ve Celle'nin salih kullarından mücahitler sahabeler o kimseyi öldürseydi, sahabelerin eliyle o kimse nereye gidecekti? Cehenneme gidecekti. E şimdi Hz. Yesar radıyallahu anhu genç birisi her ne kadar çirkin olsa da genç birisi İhtiyar değil ölmüş değil iki tane cennet hurişi geliyor İki tane değil bir tane cennet hurişi gelse yanınıza ne yaparsınız siz? İşte siz ne yaparsanız Hz. Yesar radıyallahu anhu da onu yapıyor cennet hurisine belki öpüp kokluyor onları Resulullah aleyhissalatü da utancından ne yapıyor? Gözünü kaldırıyor, çekiyor kenara bakın kardeşler bir tek kelime, bir tek davranış La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ama bunun gereği hiç itiraz etmeden kafirlere karşı kılıç sallamak kolay bir şey değil şeytan o zaman geliyor işte ya seni öldürürler güzelliğini bozarlar kulağın kuyruğun ne yapar kopar burnun kopar dişlerin zırıtır dudakların eğer kesilirse karın başkasına kalır çocukların yetim olur malın mülkün hanimet olarak düşmanının eline geçer gitme senden başkası gitsin Şeytan böyle iva verir mi? Şeytan böyle iva verir. İşte mücahid olan kişi nefsiyle cihad eder. Şeytanın ivasına kulak asmaz. Allah için yola çıkar. Neticesinde de Allah Celle Şanuhu onu cennetlerine alır. Evet. Kardeşler, sahabe-i kiram radvanullahi Taala aleyhim ecmain hazeratı işte bu şekilde ıhlas dersi veriyor bize. Buradan çıkaracağımız bir başka ders de var. O da şu, Resulullah aleyhissalatü vesselam karşısına kim gelirse gelsin, davetini aynı kelimelerle yapıyor. Ne diyor? La ilahe illallah Muhammed Resulah söyleyeceksin. Allah'tan gayrına itaat etmeyeceksin. İbadet etmeyeceksin. İbadetleri Allah'a hasredeceksin. Benim Muhammed olarak, Allah'ın Resulü olarak gönderildiğime şehadette bulunacaksın. Allah için cihad edeceksin. Hulf etmeyeceksin. Ve cenneti kazanacaksın. İster en zengin kimse olsun Ashab arasında en zengin kimdi? Hz. Osman'la Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anhum'a en fakir kimdi? bilal Habeşi. Bilal Habeşi Ammar radıyallahu anhu ve onun benzeri olan kimseler Peygamber aleyhisselatü vesselam ne yapmadı? zengin olanlara ayrı kelimeler kullanmadı fakir olanlara da ayrı kelime kullanmadı bu zengin, bunun sosyal statüsü çok yüksek. Aman bana faydası olur ha! Deyip onu ne yapmadı? Özel bir davranışla tebcil etmedi. Ötekiler de demedi. Ulan bunlar kim ya? Bunlar köleler efendim. Mesela, imcariyeler, fakir fukarı. Ne yapar bunlar bana? Öyle de yapmadı. Ne yaptı? Zengin de olsa, fakir de olsa... Sosyal statüsü en yüksekte, en yücede olan kişi de olsa, en aşağıda köle hükmünde de olsa ona insan diye değer verdi. Şimdi kardeşler, eğer bunu bugünkü meselelerle karşılaştıracak olursak, bunlar elit tabaka, dikkat edin. Bunlar elit tabaka. Bunlara ders ayrı günde. Bunlar tüccar tabakası. Bunlara ders başka bir günde. Bunlar talebeler. Bunların da dersleri bir başka günde. Ama şu topluluk var ya şu topluluk onların hiçbir neyi yok? Yaptırım gücü yok onu da biz ne yapabiliriz kendimize kendimize hizmet ettirebiliriz tüccar tabakasıyla elit tabaka aynı derste toplanmayacak bugün yapılıyor mu bu var mı bu ne yazık ki var Rasulullah ne yapmış yesarı adam yerine koymuş ve Yasar adamdı çünkü cennete gitti adamlar cennete gider ne diyor Allah Azze ve Celle öyle diyor adamlar var ki diyor Allah için kendilerini ne yaparlar feda ederler bazıları da vardır o adamlardan Allah için feda etmek için Allah yolunda feda etmek için azmederler cehet ve çaba sarf ederler sıralarını beklerler Bilal radıyallahu anhu Ammar radıyallahu anhu Bunlar kimsenin değer vermediği o gün cehalet devrinde silik olan şahsiyetlerdi. Ama Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Ammar dedi bendendir, benim ehli Bak Ammar ne yaptı? Ehli oldu. Selman ehli beytten sayıldı. Sahabe-i kiram ne diyordu? Abdullah İbni, İbni Mesud radıyallahu anhu zırt pırt, pırt, pırt peygamber aleyhissalatü vesselamın evine istediği zaman girip çıkıyordu sanıyorduk ki Abdullah İbni Mesud Resulullah aleyhissalatü vesselamın en yakınlarından birisi halbuki eğri bacaklı bir köleydi insanların nazarında eğri bacaklı bacakları böyleydi raşitizm hastalığı olmuş yay gibi bacakları ama Allah azze ve celle ne yapmadı onun eğri bacağına yay gibi olduğuna bakmadı, onu sahabe-i kiram arasında en yüksek derecelere ne yaptı, yüceltti. Peygamber Efendimiz de ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Kur'an öğrenmek isteyen Ümmü Ab'den öğrensin, subhanallah. Köle ama Kur'an hocası oldu. İşte İslam'a eğer bir sıkı sıkıya sarılırsak, ıhlaslı şekilde davranırsak köle dahi olmuş olsak Allah Subhanahu ve teala padişahlara hoca yapar bizi İslam'da bir sürü kişi var ki gerçekten köle ama halifeler gelmişler el pençe divan durmuşlar kapılarında hadis dinlemişler o insanlardan bu değeri insana insan değerini İslam vermiştir İslam'ın kıymetini bilmek lazım. İslami değerlere sahip çıkmak lazım. Sahabe-i kiram, radvanullahi teala aleyhim, ecmain hazaratı. Nasıl Resulullah aleyhissalatü vesselama hürmet gösterdiler? Allah azze ve celle'nin emirlerine ve nehilerine itaat ettiler, birbirlerini sevdilerse bizim de ne yapmamız lazım? onları kendimize numune addetmemiz lazım evet kardeşlerim eğer biz insanları tebliğ götürme babından tarağın dişleri gibi görürsek bir menfaat beklemeden, ha menfaat bekleyeceğim tabi. Allah'tan isteyeceğim, cennet isteyeceğim. Geliyorum ne yapıyorum efendim söyleyeyim e, öksüre sıra bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Anasının köründen geliyorum. Muhakkak Allah'tan bir şey isteyeceğim. Çıkarım manevi olacak. Maddi olmayacak. Maddi Girdi mi işin içine? O işin ne yapıyor? Suyu çıkıyor. Allah Azze ve dinine çağıracağız insanları ama nasıl? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl çağırdıysa? sahabe kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'yı nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüler, uyguladılar öğrettilerse o şekilde. Maddi bir çıkar için değil. Çıkarımız manevi olacak. Kimseyi hakir görmeyeceğiz. Bu adamın ne yapayım? Bu zengin muhakkak bana ne yapar? Faydesi dokunur. Ama bunun neye faydası dokunacak? Onu ikinci plana İt, ötekine biraz daha muhabbetli davran, buna biraz tebessümlü davran ama bu pek o kadar sosyal statüsü, zenginliği, şekli, şemaili düzgün olmadığı için kapının yanında da dursa olur. Böyle düşünmeyeceğiz. Çünkü Resulullah böyle düşünmedi. İnsanların değer vermediği kimselere bile ne yaptı? Değer verdi. Hazreti Zahir radıyallahu anh'u Rasulullah aleyhissalatü vesselam'ı çok seven birisi ama yüzü güzel olmayan birisi. Rivayet olunuyor ki eğer diyor Allah'tan korkmasam seni yüzüne tükürürdüm. Yüzünün çirkinliğinden dolayı. Ama Badiye'de yaşıyor. Gelirken Rasulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hediye getiriyor ama adamın hiçbir şeyi yok. Zenginliği yok. Dağdan topluyor meyveleri, daha meyveleri daha çok arak ağacının meyvelerinden yani mislak ağacının meyvelerinden toplayıp geliyor hediye ediyor peygamber efendimiz e aleyhissalatu vesselam peygamber aleyhissalatu vesselam da ona ip hediye ediyor, urgan hediye ediyor, balta hediye ediyor adam çünkü ipe muhtaç baltaya muhtaç, urgana muhtaç bir gün bir şeyler toplamış getirmiş, çarşıda satıyor oturmuş işte şu var bu var bağırıyor buradaki pazarcıların bağırdığı gibi <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkasından yaklaşıyor Hazreti Zahir'e <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam mübarek elini ne yapıyor Zahir'in gözlerine kapatıyor Zahir diyor ki tabii arkadakinin kim olduğunu bilmiyor <gülüyor> Gözümü diyor kim kapatıyorsa açsın Resulullah biraz daha sıkıyor aleyhissalatü vesselam Gözümü diyor kim sıkıyorsa diyor açsın Resulullah biraz daha sıkıyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın elinin yumuşaklığından Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam olduğunu ne yapıyor anlıyor Hop kalkıyor yukarıya çömelmişti ya O kalkınca Resulullah da kalkıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsüne kendi sırtını yapıştırıyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elleri Hazreti Zahir'in gözlerinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı şakanın Hazreti Zahir Radıyallahu Anhu tarafından anlaşıldığını ve kabul edildiğini, kabul gördüğünü anlayınca Diyor ki bu köleyi benden kim alır? Kim satın alır? Arapçada abid kul manasına, Allah'ın kulu manasına da meydana e, manasına da geliyor. Köle manasına da geliyor. Yani Abdullah Allah'ın kulu. İşi koyuyoruz. Şeyi bırakıyor Peygamber Efendimiz. Tabii bu hani bu köleyi ben satıyorum. Kim alır benden deyince elini bırakıyor, dönüyor Peygamber Efendimize. Diyor ya Resulullah, adamlar diyor benim selamımı almıyorlar benim yüzümün çirkinliğinden. Vallahi diyor kimse diyor sana diyor 5 kuruş vermez. Elinde diyor kalır başına bela olur. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Hazreti Zahir'a e sarılıyor. Diyor Zahir Allah'a diyor yemin olsun sen belki diyor insanlar arasında sosyal statüsü olmayan birisisin. Pek değerli gözükmeyen birisisin ama sen Allah ve Resulünün katında değersiz değilsin. Gördünüz mü? Kardeşler şekil ile değil bu mesele. Zenginlikle fakirlikle değil bu mesele. Eğer zenginlikle olsaydı Ümeyye bin Halefe gelirdi peygamberlik. Ama Allah Celle Şanuhu, Abdullah'ın yetimi Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem son Resul olarak ne yaptı gönderdi. Ondan razı oldu. Hem anadan öksüz hem babadan yetim. Hem de malı, de, malı mülkü de yok. Babasından kalmış, efendime söyleyeyim bir kılıç, bir eski hırka. Bir de Ümmü Eymen radıyallahu anha validemiz. Peygamber aleyhissalatü selamın dadısı Ümmü Eymen. Fukara peygamber efendimiz. Ama ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemîm diye hakkında ayet gelen Resulullah. İşte kardeşler <gülüyor> sahabe-i kiram radıyallahu anhu aleyhi mecmu'in Allah'a olan celle şanuhu imanının gereğini ne yaptı yerine getirdi hepsi peygamber aleyhissalatü olan muhabbetin imanın Aynen yakın hakkal yakın kendi üzerlerinde görülmelerini ne yaptılar sağladılar İnandıklarını hayatlarına tatbik ettiler Allah da razı oldu Rasulü de razı oldu Allah azze ve celle'nin sevdiği kimseler de razı oldular. Bak sahabe-i kiram deyince ne diyoruz? Radiyallahu Teala aleyhim ecmaîn. Hangimiz beş dede öncesinin ismini biliyor? beş dede öncesini sabahtan akşama kadar diline pelesenk yapıp da Allah rahmet etsin işte Hasan deden vardı Allah rahmet etsin Hüseyin deden vardı diyor hiç bak bilmiyoruz onları dilimize getirmiyoruz bile neden T tanımıyoruz onları ama Ebu Hureyre'yi tanıyoruz seviyoruz Ebu Hureyre'yi sevmek imandan Habeşi bir köle olan Kambur ve Habeşi bir köle olan Bilal'i de seviyoruz adam marsık gibi suratı simsiyah ama onun o siyah suratı bize ne yapmıyor? Kötü gelmiyor. Bak Bilal radıyallahu anh diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini çocuklarımıza da Bilal ismini koyuyoruz. İşte Resulullah aleyhissalatu vesselam insanlara böyle değer verdi. Biz de insanlara böyle değer verelim. Biz de anlatırken, davranırken adaletini yapalım, sağlayalım kardeşlik hakkını, hukukunu yerine getirelim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a imanımız neyi gerektiriyorsa onu icra ve ifa edelim. Cennete gitmenin yolları bedava. Cennete gitmenin yolları bedava. Bak sahabe-i kiram malından olmuş, canından olmuş. Biz ne yapalım 15 dakika, 15 dakika zikirlerle vaktimizi geçirsek Peygamber aleyhisselatü vesselam yalancı değil şu şu şu zikri yapan diyor cennete gider bu, bu bu zikri yapan cennete gider ama esas olan nedir kişinin vahit olması tevhid ehli olması şirkten beri durması bidatlardan küfürden haramlardan kendini sakındırması günah işlediğinde de tevbe etmesi günah da işleyebilir Müslüman günah işler ama tevbe eder işte onun için kardeşler ne yapalım? İmtihana tabi tutulduğumuzun şuuruna varalım. Herkesin imtihanı ayrı ayrı. Kimisi tüccarlık yapar, parayla imtihan olunur. Kimisi çok yakışıklıdır Muhammed hocam gibi. O da yakışıklılığıyla ne yapar? İmtihan olunur. Kimisi benim gibi bet suratlıdır. O da bet suratlı olmakla imtihan olunur. Ama herkesin imtihanı ayrı olmakla beraber cennet sekiz tabaka. Herkes yaptığı amel ve iman derecesinde ne yapacak? Cennete gidecek. Allah subhanehu ve teala cümlemizi cennet ehlinden eylesin. Allah celle şanuhu. Hakkı hak olarak görüp Hakka tabi olanlardan Batılı batıl olarak Görüp batıldan çekinenlerden Eylesin Allah Celle Şanuhu Duyduklarımızla amel etmeyi bize kolaylaştırsın Ve sevdirsin Allah Celle Şanuhu Aramıza Ülfet ve muhabbet tohumları Eksin Birbirimize karşı Nefretli Bakmaktan, nefretli düşünmekten, nefret getirecek kelimeleri aramızda telaffuz edip yaymaktan bizi Allah Azze ve Celle <gülüyor> <gülüyor> masum kırsın. Allah Azze ve Celle cümlemizi... Cennetiyle cemaliyle şereflendirsin peygamber aleyhissalatu vesselam'a arkadaş ve yoldaş kılsın. ala ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve rabbil ve ve ve